90. Bölüm Sabah olunca esirler Resulullah Efendimizin önüne getirildi. İslam'ın baş düşmanlarından Nadir bin Haris, Peygamber Efendimizin bakışlarını beğenmemişti. İçine ölüm korkusu girdi. Çoktandır iyi tanıştığı Musab bin Umeyre. Bana da arkadaşlarıma yapılanın aynısını yapması için ''Dostuna rica ediver.'' diye yalvarmaya başladı. Nadir bir zamanlar Habeşistan'dan dönen ve kendilerini himaye edecek adam arayanlardan Musab bin Umeyr'i himayesini almış, şehre rahatça girmesini sağlamıştı. Şimdi o günleri hatırlatarak kendilerine yardımcı olmasını istiyordu. Fakat Nadir'in kırdığı yumurtanın sayısı kırkı defalarca aşmış bulunuyordu. Musab da ona geçmiş günleri hatırlatıyor, yaptığı kepazelikleri sıralıyor. Fakat Nadir, mazlum bir insan gibi, eski günlerinde tertemiz yaşamış haysiyetli bir kişi gibi herkesin geçtiği köprüden geçme arzusunu tekrarlıyordu. Nihayet Resulullah Efendimiz emrettiler. Kalk ey Ali! Nadir bin Haris'in boynunu vur! Hz. Ali kalktı. Bu arada Miktad bin Esved atıldı. Ya Resulallah, Nadir benim esirimdir. Biliyorsun fakirim. Onun karşılığında bir miktar dünyalık edilmeyi düşünüyorum. Fakat Peygamber Efendimiz emri tekrarladı. Bunun üzerine kınından şiddetle sıyrılan bir kılıç, havada yere paralel bir kavis çizdi ve daha sonra Nadir'in boynuna dolandı. Boğuk, fakat can hıraş bir feryat duyuldu. Bir saniye sonra top gibi yuvarlanan bir baş, külçe gibi yere serilen bir vücut ve oluk gibi fışkıran kan vardı ortada. Böylece ömrünün son 10 yılını Allah'a ve Resulüne düşmanlıkla geçiren Nadir'in hayat defteri türülmüş, dünya ile ilgisi kesili vermişti. Yere yıkılan vücut bir iki defa çırpındı. Yuvarlanan kellerin üzerinde kasılmalar, titremeler görüldü. Nadr'ın vücudu daha sonra toprağa düşmeden azap melekleri de onun etrafını sarmış. Artık hiçbir şeyin onun isteğine bırakılmayacağı bir alemin hükmünün yürüdüğü belli vermişti. Resulullah Efendimizin evlatlığı Zeyd'i kendi devesine bindirdi. Yanına Abdullah bin Revaha'yı verdi ve Medine'ye müjdeci olmak üzere gönderildi. İki arkadaş Medine'ye doğru ilerlerken yürekleri verecekleri müjdenin sevinciyle doluydu. Irk-ı Zübya denilen yere geldikleri zaman Resulullah Efendimiz mola verilmesini emrettiler. Bir müddet dinlendikten sonra Oradan ayrılırken Asım bin Sabit, Peygamber Efendimizin kendisine seslendiğini duydu. ''Emret ey Allah'ın Resulü'' dedi. ''Kalk.'' Ve Ukbe bin Ebi Muayt'ın boynunu vur. Bu sözü duyduğu zaman Ukbe'nin benzi sarardı. Dizlerinin bağ çözülür gibi oldu. ''Ya Muhammed, bana da herkese yaptığın gibi yap. Onları öldüreceksen beni de öldür. Onlardan kurtuluş akça sağlayacaksan benden de al.'' Hem beni öldürürsen küçüklere kim bakacak? Sen onları Allah'a bırak ve cehenneme girmene bak. Daha sonra Asım ikinci bir emir üzerine Ukbe'nin boynuna indirdi kılıcını. Ukbe'nin vücudu bir tarafa, başı başka bir tarafa doğru yuvarlandı. Böylece Serveri Enbiya Efendimizin azılı bir düşmanı daha dünyaya veda etmiş, Yaptıklarının cezasını çekmek üzere ahiret alemine gönderilmişti. Kendisine, herkese yapılanın yapılmasını arzu eden Ukbe, bu isteğinde başkaları gibi davranmayı becerebilmiş miydi? O güne kadar işlenmesini hiç düşünmediği vicdanını neden o gün işletme hevesine kapılıyordu? Bir zamanlar Kabe'de namaz kılan peygamberin üzerine deve işkembesini koyarken bu vicdan hiç işleme hevesine kapılmamıştı. Bu arada Utbe ile savaşırken yaralanan ve gittikçe ağırlaşan de son nefesini vermiş, Cenab-ı Mevla'nın huzuruna Bedir şahidi olarak varmıştı. Osman bin Affan Bedir Harbi'ne Resulullah Efendimizin emriyle katılmamıştı. Son günlerde hastalığı gittikçe artan hanımı Rukayye'nin yanında ve hizmetinde bulunma görevi verilmişti ona. Ramazan ayının son 10 gününe girilmiş bulunuyordu. Resulullah Efendimizki deliveri 15 günü geçmiş fakat henüz bir haber alınmamıştı. Hasta yatağında inleyen Rukayye artık bu hastalıktan kalkacağına tekrar sıhhatli günlere kavuşacağına pek ümitli değildi. İstediği tek şey, sevgili babasını bir daha görebilmek, son nefesini onun gül yüzüne baka baka verebilmekti. Henüz 22 yaşlarındaydı. Ömrünün son 10 yılını çile üzerine çileyle geçirmiş, nihayet Medine'ye rahat bir nefes almak imkanı bulmuştu. Bu defa da yakasına yapışan, ve almayınca gitmeyecek olan hastalığın pençesine düşmüştü. Hz. Osman her eve geldikçe, ''Babamdan bir haber var mı ki?'' diyen gözlerle karşılaşıyor ve bir müjde verebilme arzusuyla kıvranıyor, fakat gidenlerden hiçbir haber alamıyordu. Bir gün, Resulullah Efendimiz'den haber var diyerek girdi içeriye. Fersiz gözlerde bir ışık yandı. Solgun yanaklara bir renk gelir gibi oldu. Hz. Osman anlattı. Resulullah Efendimiz ordusuyla birlikte Bedir mevkine kadar varmış. Kervan daha önce geçip gittiği ve onları korumak üzere yola çıkan Kureyş ordusu da Bedir'e geldiği için bir muharebe kaçınılmaz hale gelmiş. Peygamber Efendimiz'e yardım etmek üzere gelmekte olan Huzeyfe ve babasını Müşrikler yakalamışlar. Müslümanlara yardım etmeyeceklerine dair yemin ettirip bırakmışlar diyerek olanları anlattı ve sözlerine şöyle devam etti. Onlar da Efendimizin emri üzerine Medine'ye gelmişler ve selamlar getirmişler. Durum nasılmış? Henüz muharebe başlamamışken onlar ayrılıp gelmişler. Bunlar Rukaye hanımı için Derde şifa olacak haberler değildi. Bununla beraber babasından bir selam almak da ona çok şeyler vermişti. Bu muharebe, Müslümanların ne olursa olsun üstün geleceğine, zaferi kazanacağına dair bir duygu vardı içinde. Ara sıra onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek istiyorlar. Halbuki müşriklerin hoşuna gitmese bile Allah Teala, nurunu tamamlayacaktır. Ayeti zihnine geliyor. Bu ayeti her görüşünde babasının vazifesinin daha tamam olmadığını, Allah'ın yardımıyla zaferin müminlere nasip olacağını düşünüyordu. Artık haftaların değil, günlerinin bile kalmadığı duygusu vardı içinde. Geride Abdullah ismini verdikleri bir yetimden başka bırakacağı yoktu. Onu da son defa öpüp kokladı. Daha sonra açmaya bile güç yetiremediği gözlerini yumdu. Babasının hayaliyle baş başaydı artık. Son bir defa daha. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Babam Muhammed Mustafa da Allah'ın Resulüdür. Sözleri duyuldu ağzından. Bundan sonra onda görülen hareketlerin tamamı sadece göğsünün belli belirsiz kalkıp inmesi oldu. Bir şifa müjdesi alırız ümidiyle gelen komşu kadınlar kuruyan dudaklarla solgun fakat nurani çehreyle karşılaştılar. Bu durumuyla o gelenlere sessiz sedasız beda eder gibiydi. Kardeşleri Ümmü Gülsüm ve Fatıma hep yanındaydılar. Rukayı hanım, gönül ve mana aleminde günlerdir özlediği, son bir defa görebilmek için yanıp tutuştuğu gülümser bir yüzle karşı karşıya geliverdi. Dünyadan ayrılırken son arzusu onun kolları arasında can vermek değil miydi? İşte peygamberler imamı olan babası karşısında. Kollarını açmış bekliyordu. Bir an önce sarılmak üzere davrandı. O anda yanına yaklaşan melekler bir tüy kaldırır gibi onun aziz ruhunu aldılar ve Resulullah'ın ruhaniyetiyle kucaklaştırdılar. Sevgili Rukayye, fani alemi bıraktığını ve ebedi aleme geçtiğini fark etmiş miydi? İhtimal ki bu ölüm onun için yatağından kalkıp Sultanı Enbiya Efendimiz'in kolları arasına girmekten ibaret olmuştu. Osman bin Affan kendisine zin nur, nur sahibi adı verdiren gülünü yitirmiş olmanın ızdırabıyla kavruldu. Fakat ne kadar üzülse de yapılması lazım gelen vazifeler vardı. Vakit geçirilmeden yıkanan, kefenlenen cennet yolcusu Baki kabristanına doğru ilerlemeye başladı. Onu omuzlarına almanın acı saadetini duyan müminler dile getiremedikleri teessür duygularıyla, gözyaşlarıyla yürüyorlardı. Sultanı ı Efendimiz dönüp geldiği zaman bıraktığı gülünü bulamayacaktı. Bunu düşünen gönüllerin gözyaşı dökmesi garip görülmemeli. Esad bin eden sonra tekrar atılan ve açıldıkça bir mümini kolları arasına alan baki topraklar, bu defa Resulullah'ın gözlerinin nuru kayyesini reddetmedi. Müminlerin kazdığı, meleklerin bir cennet bahçesine çevirdiği kabre, üzgün eller o aziz emaneti teslim etti. Daha sonra kürekler kazılan kabri tekrar doldurmaya başladı. Bu arada uzaktan duyulan bir tekbir sesi, müminlere ayrı bir heyecan verdi. Bir şeylerin olduğu muhakkaktı kulak kabarttılar Allahu Ekber diyordu Hüsami heyecanla bu babamın sesi dedi Medine'deki Yahudiler müşrikler ve bir kısım münafıklar günlerdir heyecan içinde bir haber beklemekteydi birkaç gün önce gelen Huzeyfe ve babası 300 kişilik hazırlıksız bir Müslüman birliğinin karşısında 950 kişilik hazırlıklı bir kuvvetin bulunduğunu ve savaşın başlamak üzere olduğunu söylemişlerdi. Bu durumda Kureyş'in kesin bir zafer kazanacağından şüphe edilemezdi. Şayet bu zafer kazanılırsa Medine'de eski tatlı günlerin geri geleceği de gün gibi açık bir şeydi. Muharebeye gitmeyen ve sayısı pek fazla olmayan bir kısım müminleri yola getirmek, değilse kılıçtan geçirivermek zor değildi. En azından iki baskı arasında kalan ve can korkusuyla müminlerin arasına katılan münafıklar için gün doğacak. En azından onlarla birlikte mescitte yatıp kalkma zahmetinden kurtulacaklardı. Hem Müslüman gibi görünmek hem küfür hayatını devam ettirmek küfrün özlemiyle yaşamak kolay değildi. Huzeyfe ve babası geleli birkaç gün olmuş fakat hala bir haber gelmemişti. Müslüman olanlarla olmayanlar da bir müjde bekliyorlardı. Fakat her iki grubun beklediği müjdeler birbirinden ayrı ve farklı mana taşımaktaydı. Günler geçtikçe gözler yolları daha da artan bir istekle taradı. Kimi tozu dumana katarak gelen... Ve ''Müjdeler olsun, küfrün başı eğildi'' diyen bir haberciyi, kimi de toz toprak içinde yakası paçası yırtılmış, yaralı bereli kaçan insanları görebilme özlemiyle dolu bakışlarla yolları gözlemekteydi. Ve nihayet beklenen an geldi. Resulullah Efendimizin devesine binmiş olarak gelen Zeyd'i gören gözlerde bir ışık parladı. Demek ki o canını zor kurtarabilmiş, pek sevdiği babalığını bile terk edip kaçmıştı. Ama Zeyd'in gözlerinin içinde üzüntü yoktu. Sevinç vardı. Zaferi kazanan insanlarda görünen çeşitten bir sevinç. Canını kurtaran insanlar da sevinmez mi? Zihinler böyle bir açıklamayla onun da çaresini buldular. İnsan bir muharebele canını kurtardığı için oturup ağlayamazdı ki. Hemen koşuştular ve etrafını çevirdiler. Bunların çoğu müşrikti, Yahudiydi. Etrafında müminlerden tanıdık kimselere tesadüf edemeyen Zeyd bir daha bir daha baktı. Evet bunların çoğu mümin değildi. Halbuki Medine'nin bütün Müslümanları gitmiş değildi Bedir'e. Bu işte bir bit yeni olmasın. Resulullah Efendimiz'in Bedir'e gitmesini ganimet bilen Yahudi ve müşrikler geride kalanların başına bir iş getirmiş olmasın? Hani Ebu be? Halbuki Resulullah Efendimiz onu revhadan geri çevirmiş ve Medine valisi olarak görevlendirmişti. Bunların hepsinin ötesinde oğlu Üsami hani hiç olmazsa onun koşup gelmesi babacığım diye sarılması lazım değil mi? Ama Mescid-i Nebevi yerinde duruyor ortalıkta yapılmış bir tahribat yok. Buna rağmen, müjde bekleyen insanlara mahsus bir simiçle koşup, ''Hoş geldin kardeşim'' diyen bir insanın bulunmadığı da belli. Bir saniyenin içine sığ veren, bu ve benzeri düşünceler, Zeyd'in kalbinden zihnine, zihninden kalbine koşup durdu. En azından, Boşa gitmeyecek bir durumun varlığından şüphe edilemezdi. Bununla beraber Resulullah Efendimiz kendisini bu zaferin müjdecisi olarak göndermişti. Hiç olmazsa vazifesini yerine getirmesi lazımdı. Yüzüne alık alık bakan ve mahvolduk. Kureyş ordusu bizi kılıçtan geçirdi demesini bekleyenleri şöyle bir sözdü. Sonra bütün gücüyle Allahu Ekber diye bağırdı. Adamlar ne olduğunu bilememişlerdi. Sen neyi anlatmak istiyorsun manasını anlatmaya çalışan gözler hala tatminkar bir haber alamamanın huzursuzluğuyla doluydu. Zeyd bu defa daha açık konuştu. Ebu Cehil öldürüldü. Utbe bin Rebiya öldürüldü. Büyük bir zafer kazandık. Allahu Ekber diye tekrar bağırdı. Şaka yapma bize. Doğruyu haber ver Ey Zeyt. Zeyt, sen bu söylediklerinde ciddi misin? Eğlenme bizimle. Neden sizinle eğleneyim? Bu soru okunuyordu Zeyd'in gözlerinde. Onun yüksek sesle bir alması kapıların açılmasına, başların uzanmasına sebep oldu. Bu arada görünen Ümmü Süleym gülemeyen gözleriyle, üzüntü dolu yüzüyle konuşuyordu. Bize müjdeler mi getirdin Ey Zeyt? ''Evet ey Ümmü Süleym, zaferi biz kazandık. Hüreyş'e ağır bir darbe indirdik. Birçoğunu esir ettik. Orada ardımdan geliyor. Fakat bana ne oluyor ki seni üzüntülü görüyorum ey Ümmü Süleym?'' Ümmü Süleym, gözlerinden akan yaşları kurulamaya lüzum görmeden cevap verdi. Biz de bugün Resulullah'ın gözlerinin nurunu, rukayesini toprağa verdik. Efendimiz gelince, Artık onu göremeyecek. Bir anda Zeyd'in içinden dışına bir ateş fışkırır gibi oldu. Kulaklarının ucuna varıncaya kadar alev alev yandığını hissetti Zeyd. Deveden atladı. Ümmü Süleym'e teslim etti. Ve Baki kabristanına doğru koşmaya başladı. <Gülüyor> Yolda ellerinde kazma ve küreklerle gelen müminler onu üzgün gözlerle karşıladılar. Birbirlerine sarılan insanların gözlerinden yaşlar akıyordu. Bu yaşlar keder ve sevincin birbirine yorulup doldurduğu kalplerden gözlere kadar yükselen samimi duygular anlatıyordu. Zeyd, zaferi kazandıkları müjdesini kısa cümlelerle anlattı. Daha sonra Osman bin Affan'a ve diğer müminlere başsağlığı diledi. Bu arada onun gözleri de doğduğu günden beri beraberce yaşadığı kardeşi Rukaye için yaşa kıtmaktaydı. Özellikle Yahudiler bu haberin doğruluğuna inanmak istemiyor... Medinelileri birbirine acı haberle karşılaştırmamak için alıştıra alıştıra mağlubiyetin anlatılacağını etrafa yaymaya çalışıyorlardı. Göreceksiniz biraz sonra durum değişecek. Muhammed'in 300 kişilik bozuk düzen birliği nerede? Kureyş'in ordusu nerede? İşte Zeyd bile Muhammed'in devesiyle kaçıp canını kurtarabilmiş diyorlardı. Bu propaganda oldukça müessir bir şekilde her tarafta yapılmaktaydı. O kadar ki Üsame bile gelip "Babacığım, gerçekten de zaferi biz mi kazandık?" deme mecburiyetini hissetmişti. Zeyt onun başını okşadı. "Oğlum, baban yalan söylemiyor, söylemeyecek de. Bunu böyle bilesin." dedi. Aydınlığa Doğru programımızın 90. bölümünü dinlediniz.